Allah'a hamdeder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmazsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı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 Allah ihlasınızı, gayretinizi artırsın. Allah Azze ve Celle evinize bereket, gönlünüze afiyet, akıbetinizi cennet eylesin. Ve bizleri bağışlasın, bizlere merhamet etsin. Allah Subhanahu ve Teala işlerinizi kolaylaştırsın. Allah azze ve Celle Müslümanların hastalarına acil şifa versin. Allah Müslümanların kalplerini yakınlaştırsın, aralarını ıslah etsin. Onları hak üzere kılsın. Allah azze ve Celle güvenliğimizi ve istikrarımızı korusun. Bizleri nimetine şükreden samimi kullardan eylesin. Allah sözlerimizde, amellerimizde Niyetlerimizde, isteklerimizde bizlere ihlas nasip etsin. Allah bize hakkı nasip etsin. Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Allah bizlere batılı nasip etmesin. Batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip etsin. Allah bizlere batılı karmaşık kılmasın. Allah her türlü fasın, münafın kurmuş olduğu tuzağı kendi başlarına geçirsin. Allah İslam'ı Müslümanlara her yerde güçlendirsin. Şirki, müşrikleri her yerde küçük düşürsün. Allah Azze ve Celle zalimleri, kafirleri alçaltsın. Masumlara ve günahsızlara izzet ve şeref versin. Derecelerini yükseltsin. Amin Ya Rabbe. Evet kardeşler sohbete geçen hafta isim ve sıfat tevhidinde kalmıştık. Biliyorsunuz bu çarşamba günleri ehl itikadını madde madde işlemeye çalışıyoruz. Akide kelimesi mana olarak kuvvetlice tutma. Sağlam sıkışma, bırakmamak üzere sıkıca tutma, birbirine yapışma, ispat edici, bağlayıcı olma manasına gelir demiştik. Umumun ise akidenin manası toplum itikat ettiği şeyin hak mı, batıl mı olduğuna bakmaksızın itikat edenin nazarında şüpheye mal vermeyen kesin iman ve hati hükümlerdir. Yani insan şüpheye düşmeden kalbini bağladığı her şey akidedir. İtikaden, imanın bağlandığı şeydir. İslam akidesi dediğimizde ise bu biraz değişiyor. Kesin bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, isim ve sıfatları, luhiyeti neyi gerektiriyorsa olduğu gibi alma ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetini alma. Ve bunların üzerine hiçbir şey bina etmemedir. Allah Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ümmetine öğrettiği akide budur. Yani Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir maalesef insanlar bu akideyi öğrenmeyip önüne gelenen her şeyin itikattır deyip kalbini bağlayıp toplum nasıl yaparsa nasıl inanırsa nasıl söylenirse ya da toplumun önünde giden değer verdikleri ya da din adamları ruhbanlar dedikleri her kimse onlar ne derse aynen alma da toplumun itikadıdır Böyle hale gelmiş ki itikat dediğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu akide sorgulanır. İnsanların inandığı din diye inanıp değer verdiği akide edindikleri o yanlış, batıl, atadan, dededen duydukları atıl olan, eklenen olan, zan olan ifadeler ne yazık ki doğru olarak kabul edilmiştir. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam size iki ağır emanet bırakıyorum diyor. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Ve bu iki ağır emanet ta kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor kardeşlerim. Allah bizi de neslimizi de bu iki esasa bağlı kalanlardan eylesin. Evet, bugün konumuz isim ve sıfat tevhidiyle devam ediyor kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri ve sıfatları gaybi olup, insan bunları detaylı olarak ancak işitme yoluyla bilebilir. Çünkü insanların ilmi, Allah Azze ve Celle'yi kuşatamaz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, fakat onlar bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha 110'da. Sıfatlar hakkında konuşmak, zat hakkında konuşmanın dalıdır. Beşeri aklın, mustakil olarak, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını ispat ve nefi olarak detaylarıyla bilmesi mümkün değildir. Kardeşlerim kim aklıyla bunu bilmeye çalışırsa hata eder ve sıratı müstakimden sapar. Bugün fırkaların bu hale gelmelerinin sebebi hep akıllarına kafalarına göre Allah'a Azze ve Celle'ye bir isim, bir sıfat ya da yakıştıramadıkları isim ve sıfatların yüzünden inkarlarından bu hale gelmişlerdir kulun Allah ve Resul'ünün kelamının olduğu yerde durması şerî nasların ispat ettiği bütün isim ve sıfatlara iman etmesi ve Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nef yettiği veya ve Selamın Allah azze ve celleden ettiği şeyleri etmesi gerekir. İtikat budur. Pek çok şer'iyun aslar Allah azze ve celle için detaylı olarak kemal sıfatlarının ispatına delalet etmektedir ki bunların Allah azze ve celle için celalına layık şekilde ispat edilmesi gerekir. Yine naslar noksan sıfatların Allah Subhanahu ve Teala'dan nefyedilmesine delalet etmektedir. Bunların da Allah'tan nefedilmesi ve onların zıttının kemalini Allah azze ve celle için ispat etmek gerekir. Bu genel olarak Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları hakkında farz olan hakkıdır kardeşlerim. İsim ve sıfat tevhidi özetlen dört konudan oluşur. Birincisi, Ehl-i Sünnet'in, Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları hususundaki tutumu şudur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları hususundaki tutumu da üç ana başlık altında açıklayacağız. Birincisi, ispat etmede tutumları. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisi hakkında, kitabında veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzerinden ispat ettiklerini tahrifsiz yani manasını bozmadan, tahdilsiz anlamını iptal etmeden tekiyfsiz keyfiyetini belirlemeden ve temsilsiz misal verip benzetmeden ispat etmektedir. Yani tahrifsiz, tatilsiz, tekiyfsiz ve temsilsizdir. Şerîn aslarda ispat edilen isim ve sıfatlara bunların hakiki olduğuna Allah Azze ve Celle'nin celâline layık bir şekilde olduğuna ve mahlukların sıfatlarına benzemediğine iman ederiz. Yine Allah subhanahu ve Taala'nın şerî aslarda sabit olan bütün isimlerine her ismin Allah azze ve celle'nin bir sıfatını ihtiva ettiğine iman ederiz. El Aziz ismi Allah Azze ve Celle'nin izzet sıfatını, El-Kavi ismi Allah Azze ve Celle'nin kuvvet sıfatını ihtiba eder. Diğer isimleri de böyledir. Allah Sübhanahu ve Teala için sabit olan bütün sıfatlar kemal sıfatları olup onlarla övülür. Herhangi bir açıdan bunlardan asla bir eksiklik yoktur bilakis en kamil bakımından Allah azze ve celle için sabittir. İkincisi kardeşlerim nefi hususunda ehli sünnetin tutumu Allah subhanahu ve taala'nın kitabında kendisi hakkında veya Resul'unun dili üzerinden ettikleri noksan sıfatları etmekle beraber Allah Azze ve Celle hakkında nef sıfatların zıttı olan kemal sıfatlarının sabit olduğuna itikad ederiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinden nef her sıfat noksan sıfattır ve vacip olan kemaline aykırıdır. Herhangi bir noksan sıfatın Allah Azze ve Celle'de bulunması imkansızdır. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinden nefyetmesiyle kastedilen nefyetilen o sıfatın yerine zıttının kemalinin ispat edilmesidir. Nefi ancak övlen bir sabit sıfat ihtiva ediyorsa kemale delalet eder. Zira mücerret nefi acizlik sebebiyle olursa bu bir eksiklik olur. Kabile olmadıklarından bu onlar için övgüyü gerektirmemiştir. Bu tıpkı karartmayan perde demen gibidir. Bu açıkça anlaşıldıysa Allah azze ve celle'nin kendisinden zulmü nefyetmesiyle kastedilen de Allah azze ve celle için zulmü nefyetmekle beraber bunun zıttının kemali olan adalet sabit olur. Kendisinden lugub, yani yorulmak ve acizlik sıfatını nefyetmişse bundan kastedilen lugubu nef beraber, bunun zıttının kemali olan kuvveti ispat etmektir. Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nef bu hususlar bu şekildedir. Üçüncüsü ise insanların hakkında çekiştikleri fakat nefine veya ispatına dair nas gelmeyen cisim, cihet ve benzerleri gibi hususlarda Ehl-i Sünnet'in tutumu. Ehl-i Sünnet bu konuda lafzında duraklayıp hakkında nas gelmediğinden nefide veya ispatta bulunmamaktadır. Manasında ise detaya giderler. Eğer bununla Allah Azze ve Celle'nin münezzeh olduğu bir batıl kastediliyorsa onu reddeder, Allah için imkansız olmayan hak kastedilirse kabul ederler. Mesela bir kimse Allah hakkında cihet Yön ispat edilir mi diye sorarsa ona denilir ki öncelikle bu lafzı ne ispat ne de nefye ederiz. Zira bunu ispat ya da eden bir şerî nas gelmemiştir. İkinci olarak bu sorudan kastettiği nedir deriz. Eğer Allah'ı kapsayan bir mekan var mıdır onu kastettim derse bu mana Allah Azze ve celle'nin münezzeh olduğu bir batıldır denilir. Şayet Allah Azze ve celle'nin mahlukatından ayrı yukarıda mutlak olum cihedinden olup olmadığını kastettim derse bu iman edilmesi gereken bir haktır. Lakin cih cihet lafsı sonradan çıkmış bir kelime olup terk edilmesi gerekir deriz şayet soran kastı doğruyu bulmak istemesi ise bu güzeldir ama kastı Allah Azze ve Celle'nin olum sıfatını ispat eden birçok sabit şerînası reddetmek ise bu tevbe edilmesi gereken büyük bir hatadır bu takip edilmesi vacip olan tatil ehli ile temsil ehli arasında orta yokudur. Bunun vacip ve sahih olduğuna akıl da, delalet eder. Akla gelince delalet günü şudur. Allah subhanahu ve ta'ala hakkında vacip, caiz ve mümkün olanlar hakkında Detaylı söz ancak vahiyle ile idrak edilebilir. Çünkü bu insanın ilminin kuşatamayacağı gayb meselesidir. Bu konuda vahye tabi olmak, onun ispat ettiğini ispat etmek, nef nefyetmek ve sukut ettiğinde de sukut etmek gerekir. Vahiye gelince Buna da şu ayetler delalet eder. Allah azze ve celle Araf 180'de diyor ki: Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmış olduklarının cezasını çekeceklerdir diyor. Yine Rabbimiz onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir ve hakkıyla görendir diyor şura 11'de. Yine Allah azze ve celle bilmediğin şeyin ardına düşme diyor İsra 36'da. İlk ayet tahrifsiz anlamını bozmaksızın. Tatilsiz manasını ispat etmeden ve temsilsiz mahluka benzetmeden ispat etmenin vacip olduğuna delalet eder. Zira bu üç meselede sapmadır. İkinci ayet, ispatın vacipliği ile beraber temsilin nefinin vacip olduğuna dalalet eder. Üçüncü ayet, tekyifin keyfiyet belirlemenin nef yedilmesinin vacip oluşuna ve ispat veya nefine dair nas gelmeyen hususlarda duraklamak gerektiğine dalalet eder. Burada uyarmamız gereken bir husus var kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabından ehli sünnet vel cemaat ve onlardan sonra gelenler Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sünnette sabit olan bütün sıfatlarının mecazi değil, hakiki olduğuna iman ederler. Ehl-i Sünnet Kur'an ve Sünnette gelmiş bütün sıfatlara iman edip bunları mecaze değil hakikate hamletmek üzere icma etmiştir. Ancak onlar bundan bir şeye keyfiyet belirlemezler ve herhangi bir sıfatı sınırlamazlar. Cehmiye, mutezilenin tamamı ve hariciler gibi bidat ehli ise hepsini inkar ettiler ve hiçbirini hakikate hamletmediler hamle demediler. Bunları ikrar edenin hep müşebbihe olacağını iddia ettiler. Bunları ispat edenlere göre onlar mabudu edenlerdir. Bu konuda haklı olan Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti ile konuşanlardır. Onlar ise cemaatın imamlarıdır. Allah onlardan razı olsun Allah'ın kitabında gelen veya sahih isnat ile rivayet edilenlerde gelen sıfatları ispat hakkında ehli sünnetin mezhebi bunları zahirleri üzerine icra etme ve keyfiyet belirlememektir bunlar kalın çizgilerdir zira sıfatlar hakkında kelam zat hakkında kelamın bir dalıdır zatın ispatı keyfiyetin değil varlığının ispatıyla olur sıfatların ispatı da böyledir sıfat hadislerinin zahirleri üzere icra edileceği edileceği keyfiyet belirlemenin ve teşbihin ne edileceği üzerinde Ehl-i Sünnet'te icma vardır. El-Hattabi bunlardandır. İmam Malik, Es-Sevri, El-Evzai, i̇mam Şafi, Hamad bin Seleme, Hamad bin Zeyn, Ahmet bin Yahya, Abdurrahman bin Mehdi, İshak bin Rahiye, Ehl-i Sünnet'in itikadı, Allah Azze ve Celle'nin kendisini vasıfladığı Allah'ın salat ve selamın vasıfladığı işitme, görme, yüz, eller ve diğer sıfatlar ancak bilinen ve meşhur olan zahirleri üzerinedir. Bunlarda keyfiyete gidilemez, düşünülemez, mahluka benzetilemez ve tevil edilemez. El-Sünnet sıfat lafızlarında ilk bakışta akla gelen Zahir anlam üzere Allahu Teala'nın celaline yakışır şekilde hakiki anlamda olduğuna itikat eder. Ve kitap ve sünnette gelen sıfat lafzının dalalet ettiği manayı ispat eder. Nasların zahiri zihinlere ilk bakışta geliveren nas'ın delalet ettiği anlamdır. Bu siyaka ve sözün kendisine nispet edildiği şeye göre farklılık gösterir. Faydalı söz üç kısma ayrılır. Nas, zahir ve genel. Bu üçünde sınırlamanın delili şudur. Şayet söz sadece bir manaya ihtimalli ise bu nas'tır. Bu tam 10 gündür. Bakara 196. ayeti gibi şayet iki veya daha fazla manaya muhtemel ise bunlardan birinin diğerinden zahir olması gerekir. Eğer birisi daha zahir ise ona zahir, diğerine muhtemel denir. Mesela aslan kelimesinde zahir olan onun yırtıcı bir hayvan olduğudur. Fakat muhtemel manası aslanım dediğinde cesur bir adama nispet edilir. Şayet anlamlardan biri tercih edilemiyorsa ona genel kapalı anlam denir. Nass'ın hükmüne gelince ondan nesih olmadan sapılamaz. Zahir'in hükmü tercih edilen muhtemel mananın kastedildiğine edildiğine dair delil olmadıkça ki bu da tevildir bundan da sapılamaz genelin hükmü kastedilenin edilenin ne olduğunu belirleyen bir delil olmadıkça bununla amel edilmeden duraklandır mesela İzzet Allah'ındır ayetinde geçen el izzet lafzının dalalet ettiği manayı ispat ederler burada mana kudret ve galebe üstün gelmedir yine rahman arşa istiva etmiştir ayetinde gelen el istiva lafzının delalet ettiği el ulu yücelik ve istikrar yerleşme manasını ispat ederler Nitekim el istiva sıfatından bahsederken ileride bu konu detayıyla gelecek. Allah azze ve celle'nin kitabında kullarına apaçık bir Arapça ile hitap etmiştir. Ali ve vesselam da ümmetine açık bir Arapça ile fasih bir Arapça ile hitap etmiştir. Kur'an ve sünnette Arap dilinde gelen lafızın delalet ettiği manayı hakiki anlamıyla ispat etmek gerekir. Kitap ve sünnete imanın ve onlarda gelene boyun eğmenin gereği budur. Buradan naslarda gelen sıfatlara iman ederiz. Sıfat lafzının delalet ettiği manayı ispat etmeyiz. Bunun anlamını yalnız Allah Azze ve Celle'nin ilmine havale ederiz. Nazar ehlinden yani kelamcılardan sonra daha öncekilerin de bilmediği bazı sözler ortaya çıkmıştır. Bu sıfatlar geldikleri gibidir. Kast edilene değil, zahirine itikad etmekle beraber tevil edilmez derler. Yine Allah'ın ilmine havale ederiz diyen bu fevviza mezhebi de batıldır. Sahabe ve tabiinden sonra ortaya çıkmış ehli sünnet ehli sünnet bundan uzaktır. Bunun zahirinde iki mesele vardır. Birincisi hitap delalet ettiği manadan başkasına tevil edilemez. Çünkü ehli sünnette istifâ İstiva malumdur der. Sufyan ve başkaları bunun kıraatı tefsiridir demişlerdir. Yani bunun anlamı lugatta açıktır. Tevil ve tahrif ile zorlamaya gerek yoktur. Ehl-i sünnetin itikadı budur. İstiva malum, keyfiyeti meçhul, inanmak dinden, imandan, çünkü Kur'an'da zikredilmiş, Soru sormak, bu meselede kurcalamak bidattır. Yine sıfatları hiçbir bakımdan beşere benzetmemek hususunda da ittifak vardır. Zira yaratıcının ne zatında ne de sıfatlarında misli benzeri yoktur. İkinci mesele ise zahiri zihinde beşer sıfatı gibi intiba oluşturduğu gibi hayale müşkül gelen sıfatlardan kast edilen zahiri değildir zira Allah Azze ve Celle benzeri olmayan fert ve samettir sıfatları sayıldığında bunlar haktır lakin bunların misli ve benzeri yoktur tevinin batıl olduğuna şu husus delalet eder Sahabeler ve onlardan sonra gelenler bu sıfatları zahirlerine hamletmişler ve onlara tevil ile itiraz etmemişler. Zahirinden başka manaya yorumlamamışlardır. Şayet tevile yol bulunsaydı onlar bu işte öncülük ederlerdi. Nitekim ehli sünnetten gelen manayı ispat edip keyfiyetini Allah Azze ve Celle'nin ilmine havale etmek gerektiğine dair sözler mütavatir yollarla gelmiştir. Rabia ve Malik'in istiva meçhul değildir, keyfiyeti muakul değildir ve buna iman vaciptir sözleri. Diğerlerinin bunlar geldiği gibi keyfiyet belirlemeden kabul edilir sözlerine uygundur. Onlar sıfatın hakikatini değil sadece keyfiyetinin bilinmesini nefretmişlerdir. Şayet manasını Allah'a layık bir şekilde anlamaksızın sadece olarak lafzına iman etmiş olsalardı el istiva meçhul değildir, keyfiyet makul değildir ve bunlar geldiği gibi keyfiyet belirlemek sizin kabul edilir demezlerdi. Aksal'de el istiva malum değil de harflerden ibaret bir meçhul olurdu. Yine şayet lafızdan mana anlaşılmasaydı keyfiyetin bilgisinin nefyedilmesine gerek olmazdı. Keyfiyetin bilgisinin nefyedilmesine ancak sıfatların ispatından dolayı ihtiyaç olur. Eylül sünnet vel cemaatın Allah'ın isimleri ve sıfatları hakkındaki akidesi özetlen şöyledir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kendisi için ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin ispat ettikleri bütün isim ve sıfatlara iman etmek, bunları Allah Azze ve Celle'nin celali ve azametine yakışır şekilde ispat etmek, bunlara tahrif manasını bozmadan, tatil anlamını iptal etmeden, tekyif, keyfiyet belirlemeden veya temsil mahluka benzetmeden bir şeyden itiraz etmemek. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinden nefyettiği veya Resulü Ali Selatü vesselam'ın Allah azze ve celle'den nefyettiği her şeyi nefyetmek ve bunların zıttının kemaline Allah azze ve celle için itikad etmek, Allah azze ve celle'nin bütün sıfatlarının hakiki sıfatlar olduğuna ve mahlukların sıfatlarına benzetelemeyeceğine itikad etmektir. Tarifin anlamı Nas'ın lafzını veya anlamını değiştirmektir. Lafzın değiştirilmesi beraberinde anlamı da değiştirebilir ya da değiştirmeyebilir. De Bu da üç kısımdır. Birincisi, lafızla beraber anlamı da değiştiren tahrif. Mesela bazıları Allah Azze ve Celle'nin Allah Musa'ya hitap ederek onunla konuştu. Nisa 164. ayette lafz celali nasip ederek feta ile ve kellemallâhe Musa teklima şeklinde okuyarak Anlamını Musa Allah ile konuştu şekline getirmişlerdir. İkincisi lafsın değişip manasının değişmediği tahrif. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Hamt alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur ayetindeki dal harfini üstünlü elhamdülillah şeklinde okumak gibi genelde bunu yapanın kasıtlı bir amacı olmayıp bunu cahiller yapar. Üçüncü ise mananın tahrifi. Delilsiz olarak lafsız zahirinden başka manaya çekme. Mesela eşarilerin ve başkalarının yaptığı gibi aklı ön plana, vahyin önüne geçirdikleri için Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen yedeğin yani eller kelimesine ne demişlerdir? Bugün hangi Kur'an'ı ya da hadis kitabını ele alırsanız alın, nefsimi elinde tutan, yani yedeğin kelimesi geldiğinde, ne diye tercüme ederler? Nefsimi kudret elinde, yani eller kelimesini el olarak ele alamazlar, Allah Azze ve Celle'ye onu yakıştıramazlar. Bunun yerine kuvvet ya da nimet anlamını verirler. Hep tevile giderler. Bunu bütün meallerde ve hadis tercümelerinde görürsünür. El istiva lafsına da ne derler? Haşa Allah istila etti. Ya, mülkün sahibi Allah neden mülküne istila etsin ki? İstiva kelimesinin manasını tahrife giderler, istila anlamını verirler ve tahrif ederler. Allah Azze ve Celle'nin gülme nafsına ise Allah'a gülmeyi yakıştıramazlar. Ne derler? Lafsa sevap anlamını vermek gibi birçok tevhile giderler. Yani mananın tahrifine giderler kabul etmedikleri için. Bu Allah Azze ve Celle'nin isimlerinde ve ayetlerinde sapkınlıktır. Sıfat naslarını tevilinden başka anlamlara tevil ederler ve delilsiz olarak lafsın tercih edilen muhtemel manasından tercih edilmeyen muhtemel manasına yüklenmesi gerektiğini iddia ederler. Allah Azze ve Celle'ye yer, mekan yani kendisini Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz gibi ayetlere Allah Azze ve Celle'ye yakıştıramazlar. orada. Ya da hiçbir yere sığamadığı, kulun kalbinde yer aldığı gibi anlamsız sözlere giderler. Açıklama zannettikleri beşeri görüşler ile akli şüphelerdendir. Bu da ancak Yunan felsefesi üzerine kurulmuş kelam şüphelerinde vaki olmuştur. Hep bunların izi bunlara sıçlamıştır hakiki sıfat naslarını tevil etmeleri, Allah'ın kelamını ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamını aslında başka manaya tahrif etmişlerdir. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, tabi'in ve onlara tabi olanlardan, ehl-i sünnetin itikadı sıfat delillerini tahrif etmeksizin Ondan bir şeyi gelişi güzel tevil etmek sizin zorlanmaksızın benzetmek sizin tevilin çoğunda olduğu gibi tatil etmek sizin anlamını iptal etmek sizin zahirleri üzerine uygulamaktır iman etmektir. Bu hususta şiddetlidir. Allah hepimize merhamet etsin, güzel bir ilim nasip etsin. Bilin ki kardeşlerim bu asırların en hayırlısı sonra ondan sonra gelenlerin sonra onların ardından gelenlerin itikadıdır. Sıfatlar konusunda sonradan çıkan mezhepleri terk et. Kelamcıların getirdiği ibarelerden yana uzaktır. Bunları ıstılah yaptılar ve Allah'ın kitabı ile Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini reddetmek için bunları bir esas edindiler. Kur'an veya sünnet nasıl icat ettikleri bu esasa uyarsa kabul, uymazsa reddettiler. Öyle itikatlar çıkardılar ki ben Kur'an uyarım başka bir şeye uymam ya da Hadis mütevatirse alırım, ehad almam. Ya da hadis Kur'an'a uyarsa alırım, uymazsa almam. Kafalarına göre birçok itikad çıkardılar. Halbuki Allah Azze ve Celle, o size neyi getirmişse onu alın, neyden de neh ettiyse ondan uzak durun diyor. Kur'an veya sünnet nasıl onların icat ettikleri, bu esasa göre kabul ve red olmaz kardeşlerim. Esaslarına uygun kabul ettiklerini muhkem ve makbul saydılar. Esaslarına muhalif olan ise mertut ve müteşabih saydılar. Bakın burada bir örnek vereyim size. Hanefi mezhebinin itikatta hüccet kabul ettikleri imamları kimdir bilir misiniz? Mezhep imamlar olarak Ebu Hanife'yi görürler. Ama itikatta imam olarak kimi görürler? Ondan 180 sonra belki daha fazla 330'da yaşamış. İmam Ebu Hanife 80'de doğmuş. 150'de ölmüş. Kendisinden 180 sonra yaşayan İmam Maturidi'yi Mezhep imam olarak görürler. Ya bir insanın akidesi yoksa yani niye ibadeti, ameli, furat ondan alsın ki? Neyse oraya girmeyeceğim. İmam Maturidi Allah semadadır diyene müşrik kafir der. Bakın Maturidi itikadı budur. İmam Ebu Hanife ise Allah semadadır, Allah göktedir. Allah kendisini nasıl vasfetmişse, kitabında nasıl bildirmişse, Resul'u nasıl bildirmişse öyledir der. Aynı bizim itikadımız. Ve kim, Allah nerededir, gökte midir, nerededir bilmiyorum derse o kafirdir der. Talebeleri naklediyor. İmam Maturidi ise yıllar sonra gelmiş, o da der ki, Allah semadadır diyen, göktedir diyen, ona yer nisbat etmiş o kafirdir der. İslam dini, akıl dini, mantık dini der. İmam Ebu Hanefe de İslam dini, vahiy dini der. Şimdi çelişkiyi anladınız mı? Yani ben Hanefi mezebiyim diyen teyyareden söylüyor yani. Teyyareden söylüyor. Yani kendi imamları bile İmam Ebu Hanife'yi tekfir ediyor ya da onu tekfir ediyor. Bu kadar zıddıklar vardır. İşte bunu ıstılah ettiler. Ve Allah'ın kitabı ile selatü Vesselam'ın sünnetini reddettiler. Ve reddetmek için kendilerine kaydeler koydular. Kur'an veya sünnet nasını icat ettikleri bu esaslara göre kabul ve reddettiler. Hatta Hanefi mezhebinden Kerhi diye birisi var. Kerhi. Bunun tenezzül Nazar diye bir kitabı var. Orada ne der bilir misiniz? Bizim arkadaşlarımızın aldığı karara ayet ya da hadis tersse ya nes olmuştur ya da o hadis batıldır der. Bak şuna bak. Şunların cesaretine bir bak. Yani bu kadar ileri gitmişlerdir. Evet. Esaslara uygun kabul ettiklerini Muhkem ve makbul saydılar. Esaslarına muhalif olanıysa mertut ya da müteşabi saydılar. Ya bu neredeyiz? Biz elbise sünnet itikadını anlattığımız zaman mezhepsiz olduk, kafir olduk. Bize de bu yaftayı yaptılar. İnsanların zihinlerde de böyle bulandırıyorlar. Zahirdeki manaya delaleti apaçık olan bin ayet veya sıhhati sabit olan bin hadis bile getirsen onu aldırmazlar başlarının üzerine koymazlar. Şaşırtıcı şeylerin en şaşırtıcısı ve haberlerin en garibi ki sonradakilerin esas edindiği akla dayalı sadece iddialardan bir ve fıtrat üzerine atılan yalandan başka dayanağı olmayan bu ibareler kelam ehlinden bir topluluktan sadır olmuş ve itikad edilmiştir. Allah bizleri korusun. Bunlardan her biri akıllarına göre bu konuda çekişmişler, kendi anlayışlarında bile ihtilaf etmişlerdir. Hangimizin aklı bir ki kardeşlerim Herkesin aklı din olursa bir araya gelmeleri mümkün. Mü? Yani havada yağan karı düşünün. Aynı düşünceler de böyledir. Allah'tan ki kar yerde birleşiyor. Havada birleşse herhalde herkes helak olurdu. Sözler de aynısı. Bakın bunların kitaplarını okuduğunuzda ki tavsiye etmiyorum. Birinin bu söz hakkında aklın hükmü şöyledir dediğine bir başkasıysa bu konuda aklın hükmü böyledir der. Sonra sözlerini nakseden muhalifleri onların karşısına geçerler. Böylece aklına iftira ederek hasmının aklettiği şeyin aksine akıl yürütürler. Sonra da bunu esas edinerek Kitap ve sünnet delillerini reddederler. Ona göre muhkem olan onlara göre müteşabih olur. Onlara göre aklın delili esasa aykırı iken diğerlerine göre uygun olur. Neticede bunlar diğerinin bilmediği şekilde Allah'ın sıfatlarını bilmektedir. İşte bu sana yeter. Başka şeye gerek yok. Allah'tan haya ilmi onu tökezletir Allah hepimize hidayet versin Allah imanımızı artırsın kardeşlerim muhakkak ki sahih tevil kitap ve sünnette gelene uygun olandır buna aykırı olan batıldır zira üzerinde siyah delili ve beraberinde gerektirici karine işaret olmayan her tevil hidayet edici ve apaçık olan kelamının kastetmediği şeydir. Şayet onu kastetseydi mutlaka zahirine muhalif olan anlamına dair karineler, işaretler onu kuşatır ve böylece onu işeten duraklamaya da hatayata düşmezdi. Muhakkak ki Allah kelamını beyan ve hüda olarak indirmiştir. Şayet bununla zahirinin hilafı kast edilseydi ve ilk bakışta anlaşılığı veren, anlamına dalalet eden karineler olmasaydı ve anlam herkesin anlayışına bırakılsaydı, onun vasfı apaçık, mubin ve hidayet edici hadi olmazdı. Bugün öyle hallere düşmüşüz ki İmam-ı Rabbani'nin mektubatı var. Duydunuz mu? Sakın okumayın. Allah'ı neye baktıysam Allah'ı gördüm. Taşta, eşyada, kadında benzetmediği hiçbir şey yok. Yani vahdetil vücut dediğimiz, vahdetil şuhud dediğimiz kafalarına göre her baktıkları Allah. Hümeyni bir şiir yazmıştı. Senin dudağındaki bene hasta oldum. Medreseden usandım. Meyhaneler bilmem neyim oldu. Böyle yazıyor. O dudak, o dudağın üstündeki ben haşa Allah Mevlana Celaleddin'e Rumi'nin Mesnevisine, Fihimavisine Muhittin İbnül Arabi'nin Füssül-i Keme bütün bu küfür tevhillerle doludur. Herkes kafasına göre Allah'ı tevil etmiştir. Ve biz Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetinden bunu ispatını yaptığımızda bize ne derler? Onlar şeriat ehli. Ya şeriat ehli olmayacağız da ne olacağız? Deli divane mi olacağız? Bir şeyin ispatı Kur'an ve sünnetten olmaz mı? Yani neyle ispat edeceğiz başka bir şekilde? Ama bunların hangisinin kitabını alırsan al al Risale-i Nur'u şu kadar Ali'yi gördüm bana geldi şunu şunu şunu, şunu anlattı Kur'an'dan 33 tane ayet bunu anlattı bunlardan damlalar falan falan öbürü buna batıl geriden yaklaşamaz uykuyla uyanık halinde bana bu yazdırtıldı ya bu ne kepazelik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka birine kitap mı inmiş kendi kitaplarına hep böyle bir kutsallık koymuşlar ve şapı şeker diye millete yedirmişler. Bunlar da yemiş. Şimdi gel bunları anlat bir doğruyu. Evet. Tevil inşa ortaya koyma değil, kelam sahibinin muradını haber vermektir. Lafzın manası şöyle şöyledir denildiğinde, kelam sahibinin muradını haber vermek olur ve onun kelamı kastedilir. edilir. Eğer haber buna mutabık değilse, sözü kelam sahibinin kast ettiğinden başkasıyla tefsir etmekten olur. Bu da apaçık bir hatadır. Tatilin anlamı, Allah Azze ve Celle için vacip olan isim ve sıfatları veya bunlardan birini inkar etmektir. Allah muhafaza. Bunun da iki türü var kardeşlerim. Küllü tatil yani isim ve sıfatları inkar eden Cehmiye'nin tadili gibi komple. Bir de cüzi tatil sıfatların bazısını inkar veya tevil eden bazı sıfatları ispat eden eşarilerin tatili gibi. Bu ümmetten tatil yapmakla tanınan ilk şahıs Cahat bin Dirhem'dir. Ondan sonra gelen muattıla onun taklitçileridir. Tatil ile gelen her şeyde veya kısımda onun muhakkak parnağı var. Tekkifin anlamı sıfatın şeklini anlatmaktır. Mesela Allah Azze ve Celle'nin haşa elinin keyfiyeti şöyle şöyledir demek. Dünya semasının nuzulunun şekli şöyle şöyledir demek gibi. Bu keyfiyet bir misalle bağlanır. Mesela şöyle derler. Allah Azze ve Celle'nin nuzul ediş şekli yağmurun iniş gibidir. Allah bundan yücedir. Bu teklif ile temsili bir araya getirmektir batıldır. Temsilin anlamı bir şeye benzeterek ispat etmektir. Mesela Allah'ın eli haşa, haşa, Allah'ın eli insanın eli gibidir demek gibi. Allah bundan yücedir. Allah hepimize mağfiret etsin, Allah bizleri korusun. Maalesef insanlar Allah Azze ve Celle'nin kitabında kendisiyle alakalı vasfettiği el, yüz, kenam, gülme, sevgi ki ileride hepsine tek tek geleceğim. Ne zikretmişse biz olduğu gibi alır kabul ederiz. Hiçbir benzetmesine, iptalına, keyfiyetine ya da tatiline gitmeden olduğu gibi alır kabul ederiz. Ve aklı zerre kadar devreye sokmayız kardeşlerim. Ehli sünnetin itikadı budur. Bütün diğer fırkalardan ayrıldığımız asıl nokta zaten burasıdır. Maalesef Müslümanım diyen insanlar asr-ı saadetten sonra Yunan felsefesinin kitapları tercüme edilip İslam'a girdiğinden ya da birçok bazı kelamcıların sözleri, davranışları İslam'a girdiğinden ve bunların söz ve davranışları ön plana çıktığından hadis inkarı had safhaya gelip akılcıların ön plana gelmesi ve hep akli olarak meselelere yaklaşmalarının neticesinde nasibi isim ve sıfat tevhidde almıştır maalesef öyle bir hale getirmişlerdir ki aklı vahyin önüne geçirmişler hatta öyle bir hale bir de buna kaideler getirmişler akılla nas çakıştığında akıl nassa mukaddemdir ama akıl akıl olacak diyor Allah Allah. bütün hepinizin aklı toplansa yani kaç para eder Maalesef bunu çok ileri götürerek bunu kitaplaştırmışlar. İnsanlara da bu şekilde empoze etmişler. Mesela günümüzde saf Anadolu'ya gitseniz herhangi bir hiç okuma yazması olmayan bir insana rastgele sorsanız bir kızdırsanız ne der size? Üstündeki Allah'tan kork der. Ya da tavuk su içer üstündeki Rabbine hamd eder der. Bak, saf fıtratı söyledir onun yanında güya okumuş ilahiyetçi birisi bu sözleri duysa, ne diyorsun sen? Bu sözler küfür. Dinden çıktı, bak Allah'a yer, mekan isnad ettin diyerek adamın saf itikadını bozmaya çalışınlar. Yani düşünün, güya okumuş, yazmış, ilim etmiş güya o insan emin olun saf fıtrattaki insandan daha cahildir. Ve toplumun alimleri böyle olursa, Bunların eğittikleri ya da fıtratlarını bozduğu insanlar ne olur siz düşünün. Maalesef bugünkü saatimizde doldu. Allah izin verirse bir dahaki Ehli Sünnet İtikadı dersinde sıfatların kısımlarıyla alakalı devam edelim. Bu konuda Guraba yayınlarından İsim ve Sıfat Tevhidi diye çok güzel bir eser var. Okumanızı tavsiye ederim. Bir de e, isim ve sıfat tevhidinde hadisçilerle kelamcıların münakaşaları diye Talat Hoca'nın Allah rahmet etsin Talat Kochit'in çok güzel bir tercümesi var Diyanet'ten çıkmıştı. Onu alıp okumanızı tavsiye ederim. Ağır eserlerdir ama bunlar bizim itikadımız. Okuyup hazmetme, anlama ve şöyle oturup biz neredeyiz? Neler olmuş? Neler yanmış, kül olmuş? Nasıl bozulmuşuz? Şöyle bir anlamaya çalışalım. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Kalın sağlıcakla subhaneke ve bihamlike ve şöden la ilahe illa ente estağfurike ve itibale. Berrahmudullahi aladdim.